Oh yeah. İzlediğiniz Kainat bugün 28 Ocak Pazartesi Yıl 2013 ay 1 gün 28 Kasım 82 1434 Hicri Rebbi'ye evvel 16 1428 Rumi Ocak 15 Ayandon Fırtınası Günün Tarihi 60 yıl önce bugün 28 Ocak 1953'te Neyzen Tevfik Kolay'la İstanbul'da vefat etti. 1879'da Bodrum'da doğmuştu. Ney çalma tutkusu yüzünden İzmir'deki idadi öğrenimini yarıda bıraktı. İzmir Mevlevi Hanesi'nde Şair Eşref ve Tokadizade Şekip gibi aydınların arasında yetişti. 1899'da İstanbul'a geldi. 1903'te Abdülhamit'in baskısından sıkılarak 5 yıllığına Mısır'a gitti. Keskin bir hiciv ustasıydı. Ney konserleri, yazı ve plaklarının düşük geliriyle yaşadı. Yemek listesi gün 28. Domates çorbası, püreli sahanda köfte... Yoğurtlu pazı, muhallebi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yoğurtlu Merhaba herkes Açık Radyo 94.9 burası AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını Neyzen Tevfik ile yaptık. Neyzen Tevfik kolaylı. Türkiye'nin önemli yetiştirdiği 60 yaşında tam. 60 yıl önce daha doğrusu bugün ölmüştü Neyzen Tevfik Kolaylı. Bodrum'da doğmuş Neyzen ve İdadi öğrenimini falan da, da kesip İzmir Mevlevi Hanesi'nde Şaireşref ve Tokadi Zadeş gibi entelektüellerin arasında yetişip sonra da ömrünü özgürlük peşinde koşarak neyi konserleri yazı ve plaklarının geliriyle ki o da pek bir şey olmadığı halde özgürce yaşamaya çalışmış önemli bir siyasi kimlik siyasi sanatsal kimlik müzisyen ve çok kuvvetli de hicivleri var mesela şöyle bir dört satır vermişti şey saatli marif takvimi Şımartırsın bir sonradan görmeyi Öğretirsin halka çorap örmeyi O çalarken tam gözünden sürmeyi Yakalarsın Hapse ferman edersin Şeklinde Dörtlükleri ve daha Etraflı Hicimleri var Yergileri Bugün tarihte neler olmuş ona bakarsak 1887'de bir Montana'da, Fort Kew'da bir kar fırtınası tipi olmuş ve şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük kar taneleri görülmüş. 40 santime 20 santim büyüklüğünde kar tanesi ölçüle kadar ediyor. 40 santime 20 santim. Yani, yani böyle neredeyse bir metre kareye yakın bir şey oluyor galiba evet. 1921'de Albert Einstein evrenin ölçülebileceğini öne sürdü diyor bilim dünyasında da bir tartışma başlatmış oluyor 1935'te de İzlanda'da Kürtaj'ın yasallaştığı ilk ülke olduğu belirtiliyor İzlanda'nın 1993'te Genelkurmay Başkanlığı Darbe devrinin kapandığını açıklamış Ama ondan sonra Çok sayıda başka darbenin Postmodern ya da darbe teşebbüsünün olduğunu Biliyoruz, öğrendik Demek ki Genelkurmay Başkanlığı'nın 1993 açıklaması pek yeterli kalmamış Doğru da değilmiş zaten 2011'de bugünse Yüz binlerce protestocu Mısır sokaklarını doldurup cuma öfkesi, cuma gazabı daha doğrusu mübarek rejimine karşı gösterdiler. Sonunda on günlük, sekiz günlük bir hareketi. Sonunda mübarek rejimi devrilecekti. Gerçi şimdi yeniden yargılanması söz konusu falan Ve ayrıca... E protesto gösterileri de çeşitli yerlerde devam ediyor. Çatışmalar da aynı şekilde devam ediyor. Bu sefer insanlar arasında, gruplar arasında çatışmalar ortaya çıkmakta Mısır'da. Evet, şimdi günün bir özetini yapalım. Aslında yapmaya <gülüyor> çalışalım. Ee, çok sayıda yangın haberimiz var. Günün en önemli aslında haberini baştan okuyalım. Ee, i̇klimle ilgili çok Vahim bir haber var maalesef. Ondan kaçamadan dinleyicilerimizle sizlerle paylaşmak zorunda kalacağız. E, Britanya hükümetinin ısmarladığı bir rapor yazan iklim değişikliği üzerinde şimdi Stern raporu diye adlandırılan bilinen Sir Nicholas Stern hükümetin baş ekonomik danışmanı Aynı zamanda da Dünya Bankasının eski başkanı Davos'ta Dünya Ekonomik Forumunda bir şeyle ekonomik çok önemli bir rapor yazmıştı iklim değişikliğiyle. Şimdi Davos'ta kendisine ne düşünüyorsunuz iklim değişikliğinin durumu hakkında diye bir sorduklarında. Geriye dönüp baktığımda hata etmiş olduğum iklim değişikliği konusunda meseleyi yanlış anlatmış olduğumu. 500 küsur sayfalık muazzam bir rapor, bir kitap yayınlamıştı. Yoksa iklim değişikliğinden şüphe eden başka bir kişiyle de karşı karşıyayız. Hayır tam tersine maalesef çok daha kötü, çok çok daha kötü benim yazdığımdan, düşündüğümden, o zaman öngördüğümden riskleri az hesaplamışım diyor hem gezegen hem de atmosfer beklediğimizden o zamanki bize gelen raporlardan çok daha az karbon mass ediyor absorbe ediyor soğuruyor ve emisyonlar da salımlar da çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve o zaman düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde sonuçları da çıkıyor neyse bunun detayına gireriz çok kötü bir ...haber aslında... Bunlar, ...mücadele... ...yani şu anlamda evet. kötü... ...bunun e, sürekli olarak... ...yenilenmesi ve daha da... E, ...mücadelenin... ...sıkılaştırılması konusunda... ...ancak şey almamız... E, ...gerekiyor... ...hamle ve mesafe almamız... ...gerektiğini söyleyebiliriz... ...ikinci bir e, yanılmışıma... ...kaldıramayacak zaman dilimine doğru... ...yavaş yavaş ilerliyoruz... ...evet sadece... 24 ay yani iki senelik bir zaman dilimine sahip olduğumuzda tekrar hatırlatalım. Evet. Ondan sonra artık ne yapsak nafile denen zaman dilimine doğru geçiyoruz. İklim haberlerini kısaca devam ettirirsek Türkiye'de ciddi Trakya'da kariyashi ve soğuk hava. Evet Balkanlar üzerinden giren bir soğuk hava var ee, Trakya'da ve Ege'de oldukça etkili oluyor. Marmaris'te bir haftadır devam eden bu yağmurlu hava dün sabah yerini doluya bırakmış ve marma ise dolu yağmış. Evet Bergama'da da çok akrobatik bir kurtarma operasyonu var. 49 yaşında bir kişinin 16 saat bekleyişten sonra askeri helikopterden sarkılan havatla kurtuluyor. İzmir'de ise iki gündür devam eden hafta sonu boyunca devam eden yağışlar nedeniyle birçok evin zemin kattaki birçok evin ve dükkanın e, su bastı dükkanı su bastı söyleniyor. Evet büyük bir soğuk dalgasının da geleceğini geçen hafta çeşitli programlarda konuşma fırsatımız bulmuştu. E, Bu fırsatını bulmuştuk. Evet. Çanakkale ısınmaya, küresel iklim değişikliğine bağlı bir ısınma, e, soğuma da Kuzey Yarımküre'de görünecek. Ee, Çanakkale İzmir Karayolu üzerine Yani bunun sadece e, yağış olarak değil e, Aynı zamanda altyapı hizmetlerine de Olan etkisini görmeye başladık Bunlardan bir, bunlardan bir örneği de Çanakkale İzmir Karayolu'nda Meydana gelmiş Ezine ilçesi yakınlarındaki Köprü Sarımsakçı Köprüsü Yolla olan bağlantısını Bu aşırı yağışlar nedeniyle e, Kaybetme noktasına gelmiş Yol trafiğe kapatılmış ve Köprü kö çökme tehlikesiyle Karşı karşıyaymış bu sadece bir tarafı görülen, bir tarafı Ege ve Marmara'da devam eden yoğun yağışlar sonucunda ortaya çıkan durumla. Fakat aynı zamanda bunların yanında kazalar da meydana gelmeye başladı. Özellikle kış aylarında doğalgazdan ötürü meydana gelen kazalardan Haber verebilme fırsatı bulabilmiştik. Bunlardan evet. bir diğeri de... Gazi Osman Paşa'da... Dün İstanbul'da yaşandı. Beş kişinin öldüğü bir aynı aile, bir ailenin yok olması. Doğal gaz zehirlenmesi. Uzunköprü'de, Edirne'de de bir kömür ocağında... ...göçük bir ölü. Bununla bağlantılı bir haber olarak da Zonguldak'ta... ME saygı mitinginde binlerce madencinin yürüdüğü sekiz kişi maden işçisi ölmüştü. Taşeronlaşmaya karşı bir yürüyüş ve Konya Karapınar'da da devasa bir kömür rezervi bulunduğu müjdesi var. Müjde kimine göre değişebilir ama bu tip haberleri de ihtiyatla değerlendirmek lazım. Her zaman moral vermek için petrol bulunduğu haberleri hiç eksik olmaz. Batman, Raman ve benzeri yerlerde ...daima petrol bulunur... ...benim ilk gençliğimden bu yana... kömür de... ...kömür de aynı şekilde olabilir... ...Konya, Karapınar buna... ihtiyatla bakalım... ...zaten bulunmamasının çok daha iyi... ...olabileceğini düşünüyoruz... Bu ...iklimle ilgili son bir haber daha verelim... ...Avustralya... ...anormal sıcaklarla... E ...yanıp... ...kavrulan Avustralya... Aynı zamanda da orman yangınlarının yanı sıra sıcak dalgalarının etkisiyle perişan olmuştu. Şimdi de Queensland'ın eyaletinde sellerle perişan olduğu haberi var. Bu da tamamen iklim değişikliğinin bir başka parçası. Queensland'de yüzlerce ev sular altında kalmış sağanak yağmur ve 3 kişi en az 3 kişinin öldüğü 5000 evin ve Malın mülkün risk altında olduğu belirtiliyor Oswald adlı tropik hortum getirmiş bunu Şimdi New South Wales eyaletinin kuzey kısmını etkiliyormuş İki sene önce 35 ölü vardı Şimdi şimdilik diyelim ve inşallah bu kadarla kalır Üç ölü ve beş bin evden bahsediyoruz. Avustralya'nın iklimi bu kadar kırılgan mı? Geçtiğimiz ay içerisinde 50 derecenin üzerine bulan sıcaklıklardan bahsetmiştik. Şimdi söylediğiniz habere göre seller, ve fırtınalar. Aman bu zaten bütünüyle, bütünüyle iklim bilimcilerin başta James Hansen olmak üzere bütünüyle onların yıllardan beri söyledikleri, öngördükleriyle tamam, tamamen yüzde yüz uyuşuyor. Yani fırtınalar çok daha aşırı olaylar. Yüzde %50 kat artmış durumda son 40 yıl içinde. Yani dünyanın 0.6'sını kapsarken 0.5'ini kapsarken şimdi %10'unu kapsıyor gibi bir durum var. Ve fırtınaların hem sayısı hem şiddeti böyle tropik fırtınaların da artacak Açıkça evet. zaten kocaman bir e, bul başlığı taşıyan da çok önemli bir kitabı kaleme almıştı. James Hansen, NASA'dan e, torunlarımın fırtınaları diye. Onun için hiç şaşırtıcı değil. Bir Ve, de Avustralya denince gelen e, en önemli iklim değişikliği ile alakalı en önemli noktalardan bir tanesi de... ...bu fosil iklim değişikliğine en fazla etki eden fosil yakıt olan kömürün dünya genelindeki en büyük ihracatçılarına... Biri olması evet, Ama dönüş başladı Avustralya'da Özellikle son zamanlarda okuduğumuz çeşitli Hem bu konuyu Ele alan gazetecilerin Hem de bilim insanların Yazılarından gayet net olarak Gördüğümüz gibi Birdenbire iklim Yani şey fikri iklim Fikir iklimi dönmeye başladı Nihayet diyeyim birdenbire değil tabi Ancak ve şimdi ve çok sıkıştırmaya başladılar aşağıdan, e, alttan gelen kitleler. Bu kömürle böyle gidemeyeceği, kömürle ve köle, yani çok radikal tedbirler alınması gerektiği de söyleniyor. Nicholas Stern'e döndüğümüz zaman onu da tekrar şey yapabiliriz. Belki 9.30'dan sonra ele alalım bunu. Çünkü çok çok önemli bir konu Nicholas Stern'ın haberiyle birlikte ele alabiliriz. Dünyanın e, yangın haberlerine geçelim oradan. Yangın ve felaket haberlerimiz var bolca maalesef. Evet, yangın haberlerimizden iki Türkiye'den geliyor. Yalova'daki Aksa Akrilik Fabrikası'nın deposunda dün sabah e, bir yangın çıkmış ve bu yangın e, kilometrelerce bu yangından çıkan duman kilometrelerce öteden görülmüş. Yaklaşık 6 saatte sö söndürülmüş. Kimyasal e, bir fabrika bu. Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olduğu söyleniyor fabrikanın. Gazetelerinde manşetten verdikleri vurgu zaten bu. Dünyanın Dünya devi böyle yandı demiş. Örneğin Milliyet gazetesinde. Diğer gazetelerde de pek farklı olmayan başlıklarla dünya devi yandı demiş. Mesela Hürriyet gazetesinde. E, çoğu gazete aynı dünya devinden bahsediyor. Fakat dünyanın en büyük kimyasal felaketlerinden biriyle karşı karşıya gelmiş ve... E, ben e, biraz da ucuz kurtulduk diyorum fakat daha henüz etkilerinin de ne olduğu ortaya çıkmadı. Evet kurtulduk deniyor ama kurtulup kurtulmadığımızı çok kolay anlamak e, mümkün olmuyor. Bu gibi olayların tamamında geçerli olan bir sorundan bahsediyoruz. Evet yaklaşık 6 saat boyunca e, kilometrelerce ötüden görülen bir e, duman tabakasının içerisinde yanan fabrikadan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda kimyasal atık... Ee, ...ve tesislerin kimyasal atıklarında... ...bulunduğu depoları sıçramadığı vurgusu da yapılmış... ...bunu da söylemek gerekiyor... ...şimdi e, bu akrilik... E, ...akrilik... ...elyaf... ...yani Aksa Akrilik... ...elyaf deposunda... ...saat 8.30 civarında yangın çıkmış dün... ...ve 6 saat... ...sonunda kontrol altına alındı... ...tam söndürüldüğü haberi de... ...gelmedi... Ve hem Hürriyet'ten hem Habertürk'ten bakılabilir gayet ayrıntılı bazı bilgiler var. O da çevrede keskin bir kimyasal kokunun etkili olduğunu mesela Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent bizzat oraya giderek incelemiş ele almış meseleyi ve e, haber Türk'ün bildirdiğine de bildirdiğine göre eğer doğruysa söyledikleri 25 ila 30 kilometreden simsiyah bir dumanın görüldüğü haberi vardı. Şimdi ve bundan sonra yapılan açıklamalara bakalım. Dünyanın tek çatı altında en büyük akrilik elyaf üreticisi olduğu sürekli olarak söyleniyor. Evet şirketin piyasa değerinin 1 milyar liraya geçtiği de söyleniyor. Evet bu tamamen bir e, büyük bir ekonomik gene e, ekolojiye hakim olan ekonomik bakış açısını yansıtan medyanın tipik e, bakış açısını da maalesef yansıtan bir haber olarak görüyoruz. İşte 308 bin ton üretim kapasitesiyle dünyanın tek çatı altındaki en büyük akrilik elyaf, akrilik, elyaf üreticisi oldu. Sürekli olarak tekrarlanıyor çeşitli yerlerde. Ve 5 kıtaya 50'den fazla ülkeye ihracat yaptı. Yani Filan. reklam gibi olmamış mı sanki biraz bu e, yangın haberi? Aynen öyle. Şimdi e, bir açıklama da var. E, önce açıklamayı da okuyalım. Aksa Akrilik'ten basın açıklaması var. 27 Ocak Pazar, sabah 8.30 sularında Mamul Ambar'ında yani Akrilik Elyaf deposunda çıkan yangına teknik ekipler tarafından anında müdahale edilmiştir diyor. Açıklama böyle. Teknik ekipler anında müdahale. Çevre ilçelerden gelen... İtfaiye ekipleri de yangının mamul ambar dışına sıçramaması için gerekli tüm tedbirleri almışlar. Yani mamul ambar yanmış ama anında müdahale edildiği için sıçrama olmamış. Bir can kaybı yaşanmamıştır. Yaralı personelimiz bulunmamaktadır. Büyük bir oranda kontrol altına alınan yangına neden olan unsurlar yetkililer tarafından araştırılmaktadır. Bilgilerinize sunulur diyor. Açıklama hmm. bu. Aksa Akrilik'te. Fakat yangın... gazeteler bunu gayet detayların bu konunun detaylarına inip bir forkliftin aküsünün patlaması gibi evet. bir kaza açıklamıyor. Çıkan yangından bahsediyordu. Evet, Aksa Akrilik'in açıklaması bununla ilgili değil. Şimdi valinin açıklaması var. Sabah duyduğumuz olaydan dolayı üzüldüğümüzü ifade ediyorum. Elyaf deposunda çıkmış. Can kaybımız yok." demiş. Aksa'nın yetkilisi de Gerekli önlemler alındığını söylemiş ve Akkök Şirketler Grubu'nun CEO'su yani başı Ahmet Dördüncü de hürriyetin haberine göre Yarın sabahtan itibaren yani bugün itibariyle konuşuyor normal zamanlamasında e, üretim devam edecek Üretim hattı etkilenmedi öncelikle bir can kaybı yaşanmadığını ve yaralı personel bulunmadığını yangının ambarın tekstil sektöründe kullanılan akrilik elyaf bulunan kısmında meydana geldiğini belirtmek isterim. Tesisin diğer kimyasal madde depolayan ve işleyen kısımlarında evet. herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı diyor. Bu açıklamaya dikkat edelim. Dolayısıyla kimyasal bir etki söz konusu değildir demiş. Bu ne demek şimdi? Kimyasal bir Etki söz konusu değildir. Ne demek? Bunu şuradan anlayabiliriz belki de. Akgök Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Dördüncü de yaptığı açıklamada. İşte bu o. Ha, Benim beni tamam, o. Tamam. Devamını da getiriyor. Ee, yangın satışa hazır malların bulunduğu depoda çıktı sizin evet, dediğiniz doğru. gibi. Ee, üretim alanında çıkan bir yangın. Çevreye herhangi bir zararı yok. Bunu ölçümlerle tespit ettik diyor. Yani çevreye herhangi bir zararın olmadığı 6 saat boyunca çıkan yangın ve kilometrelerce öteden görülen... Duman tabakasının bir çevreye evet, zararı yokmuş. Onu söylüyoruz. Şimdi yani. bu, bu, bu açıklama e, hiç inandırıcı gelmiyor. Doğru gibi de gelmiyor insana. Direkt olarak bakıldığı zaman. Yani şöyle e, eğer haberlere bakacak olsak aynı yerde yani bu CEO'nun yaptığı açıklamayla aynı gazetelere bakacak olsak fotoğrafları ve videoları görüyoruz. Evet. Muazzam bir yangın. Ve 25 İla 30 kilometreden görünecek bir duman var. Ve yanan şey nedir? Kimyasal değil diyor değil mi CEO? Kimyasal bir etki söz konusu değildir. Peki yanan nedir? Depolarda bulunan şeyler nedir? Nedir onlar? Kimyasal değil mi? Onlar. Ben baktım ona. Akrilif, elyaf neymiş? Bir tür plastiktir deniyor. Plastik bildiğim kadarıyla kimyasal maddelerin şahıdır. Ve sentetik bir maddedir yapay elyaflar arasında yani sentetik olarak üretilen doğal olmayan lifler arasında yüne en çok benzeyen elyaf türüdür diyor. Bu açıklamayı nereden aldım? Aksa'nın kendi sitesinden aldım. Ve e, yapısında en az %85 oranında akrilonitril içeren elyaf, akrilif elyaf olarak adlandırılır. Önceleri %100 akrilonitrilin polimerizasyonu ile ...homopolimer olarak üretiliyormuş. Sonradan ikinci bir monomer ilavesiyle yani sayısız kimyasal işlemden, sentetik işlemden bahsediliyor. Ve akrilik elyaf, akrilik elyaf pigmentlerle dop boyanarak veya bazik boyalarla jel halinde boyanarak renklendirilir diyor. ...yüzde yüz olarak kullanılabildiği gibi... ...diğer ham maddelerle... Karşı, ...karıştırılarak... ...melanj kullanımına da uygundur diyor. Yani halı, battaniye, kilim... ...döşemeli, kadife kumaş, araba tavanları... ...tekne örtüleri, branda... ...toz filtresi, inşaat yapımında... ...güçlendirici dolgu malzemesi... ...araba aküleri yapılıyormuş. Şimdi bunun... ...bunlar yanıyor. Dünyanın en... ...bilebildiğimiz kadarıyla... ...sentetik plastik maddesi... ...altı saat boyunca yanıyor... Siyah bir duman 25-30 kilometre öteye kadar gidiyor ve herhangi bir kimyasal etki yaratılmadığı söyleniyor. Evet, galiba, Bundan, sizin bahsettiğiniz e, kimyasallar bir yere geldiği zaman Sayın CEO için gayet organik bir e, bileşen ortaya çıkıyor. Medya içinde ama bu soruları herhangi bir şekilde ne Sayın CEO'ya ne Sayın Vali'ye... ...ne de diğerlerine sormayı akıl edememişler. Ama Sayın CEO söylemiş burada herhangi bir zararı yok... ...bunun ölçümlerinde yaptık diye de kesin olarak söylemiş... ...yaptığı açıklamada yani hemen... Evet ama kimyasal değil diyorsunuz demeleri lazım... ...yani akrilik elyafa baktım... ...ayrıca Wikipedia'dan da bakıyorsun... ...yani tamamen sentetik plastik maddeler... ...polimerden yapılmıştır... ...ve... E... Şimdi artık dünyada kullanın, yani dünyadaki büyük üreticiler bunu ilk şey yaratmış. Amerika'nın dünyanın en büyük şirketleri. Bir zamanlar kimyasal şirketleri yapmışlar. Dupont gibi mesela. Ya da Amerikan Cyanamid Med gibi şirketler. Akrilan, Monsanto yapmış. Meşhur Monsanto. İşte ondan sonra da Akrilan ...Kreslan, Orlon, Dralon gibi isimler almış. Ondan sonra Amerikalılar bırakmışlar bunu. Ve üretim Türkiye gibi ülkelere geçmiş. Onun için dünyanın en büyük oluyor anladığım kadarıyla... ...Türkiye, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'da yapılıyormuş. Hala bazı Avrupa'da da birkaç üreten şirket vardır diyor. Ve bunun Yalova'da... ...nerede bu... Yalova civarında değil mi? Aksa 18 kilometre mesafede galiba. 13 kilometre. Yalova Karamürsel Karayolu'nun 13. kilometresinde. Peki hiçbir yangın söndürme tesisi e, sistemi kurulmadı. Sprinkler ya da benzeri bir şey. Tıp, tıpkı Galatasaray Üniversitesi'nde veya diğer yangınlarda konuştuğumuz şey. Şimdi konuşalım. Neden kendisini söndürecek bir sistem yok? Dünyanın en büyük fabrikalarından birinden bahsediyoruz değil mi? Evet. ...kendi alanında tek çatı altındaki... ...en büyüğünden bahsediyoruz, yok ama... Evet. ...ve o, o... ...peki üretime başlayacak diyor... ...peki havadaki bütün o... ...şey dağılmıştır öyle mi? Evet, onun tam o... bir açıklaması var da ...sizinle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum... Ee, ...işte bu... E, ...yangının üretim tesislerinden uzak bir bölgede... ...olması nedeniyle... ...dünyanın en büyük fabrikası olan Aksa'da... ...Yalova'daki tesisinde üretime devam edileceğini... ...söylemiş yetkililer... Ve yetkililer aynı zamanda buradaki en büyük sorunlardan birinin çevre üzerinde oluşan etki olduğunu söylemiş. Şu anda bölgede keskin bir kimyasal koku yayılmış durumda. Yangın bölgesindeki insanların çok dikkatli olması gerekir demişler. Ve havanın rüzgarlı olması, mevsimin kış olması, çevre üzerindeki olumsuz etki açısından avantaj konumunda demiş ki... ...son cümleyi ben anlayamadım. Orada yardımınıza ihtiyacım var. Yani e, deneyiminizden de yararlanmak isterim. Havanın rüzgarlı olması ve mevsimin kış olması... Çevre üzerindeki olumsuz etki açısından avantaj konumunda. E işte, Anlaşılmaması için mi böyle bir şey söylenmiş? Evet. Zihnin yavaş çalışıyor, soğuktan donuyor beynin. O zaman etkilenmiyor, evet. Çevresel bir etki de olmuyor. Olumsuz etki açısından mi? avantaj Bu... konumunda. Kesinlikle. Böyle tatlı donma öncesindeki o uyku hali geliyor. Evet. Çok soğukta kaldığın zaman ve o yoktur bir zararı. Ben uyuyayım. Ben öğretim. Öyle örtke ölem diye çekiyorsun bastaniye yüzünü. Bunun bir benzeri de çok soğuk bir içeceği içtiğiniz zaman beyninizdeki o donma hissi. düşme, evet. Brain freezing. Fakat şey. aynı hakkında yememek lazım. Hürriyet gazetesi ekonomi müdürü Sefer Levent. En büyük sorunlardan biri çevre üzerinde oluşan etki sadece yani koku var ama Allah'tan hava soğuk mevsim kış bir de rüzgarla dağıldı diyor. Bu tam bir aslında skandal niteliğinde bir olay. İnşallah bundan sonra üzerine giderler. Dünyanın en büyük, yani Türkiye'nin medar iftarlarından biri olduğu anlaşılan, devamlı vurgulanan bu fabrikanın tedbirlerinin alınmasında. Yani bir forkliftin aküsünde diyor. Böyle bir aküsünde çıkan bir kıvılcım böyle bir ihtimal nasıl olabiliyor? Gene elektrik kontağı tabii. Yani evet. Bir de yangın haberinin içerisinde bu kadar fazla detaya girilmesi de ilginç geliyor. Mesela Galatasaray Üniversitesi'ne de çıkan yangından sonra Galatasaray Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin akademik başarılarından bahseden bir haber gördünüz mü? Galatasaray Üniversitesi'ndeki sporcuların buna dair yaptıkları başarıları içeren bir haber gördünüz mü? Ben göremedim ama burada gayet net bir şekilde rakamlarla Aksa'nın ne dediğini anlatan, yılda 308 bin ton ürettiğine evet, dair evet. çeşitli kategorilerde bilgiler veren nüanslar da mevcut. Aynı zamanda Peki, e, Hülyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent elin, bir muhabir olarak gidiyor. Evet. Yani Ve hem çevre, en büyük tehlike çevre konusu diyor ama Allah'tan Rüzgarla dağıldı diyor Böyle de enteresan bir şey ee, Ben bir de eski habere baktım 1999'da Burada e, 7.24 Biz deprem haberleri yaparken Hatırladığım bir şey vardı Aynı fabrikada Büyük depremde Marmara depreminde e, Aksa'da Büyük bir e, Sızıntı olmuştu depremde Aksa iplik fabrikasında içinde 7 bin ton Akrino gazı bulunan 3 tank saclarında yırtık meydana gelmişti. 2 tanktaki zehirli gaz ihata havuzlarına dökülüp üzeri köpükle kapatılarak hava ile istibatı kesildi ama diğer tan tanktaki sızıntı hala önlenemedi diye bir haber var. Bu da 99'daydı galiba. Evet. evet. İlk müdahale sırasında 27 işçi zehirlendi. Kümes ve evcil hayvanları öldü. O zaman kışta olmadığı için Doğuk havayla dağılmadığı için anlatabiliyor muyum? Evet yani şey şeyleri de yakın bu tekrar dün çıkan yangından bahsedeceksek Yalova'daki aks akrilik fabrikasındaki çıkan yangına baktığımız zaman da fabrikanın deniz üzerinden çekilmiş fotoğraflarına baktığınız zaman hemen yanı başında Evlerin, apartmanların bulunduğu şehir merkezine pek de uzak olmayan bir yerde olduğunda görebilirsiniz. Duman da olduğu gibi şehrin üzerinden de olur. Tamamen e, zıplıyor, karışıyor. Bir evet. ve e, tabii ki e, o anda kimseyi e, bir anda e, ciddi bir zarara uğrattığı tespit edilemeyeceği için sağlığına zarar vereceği bu da böylece geçip gidecek ama çok önemli bir Soruşturma açılacak mı sence? Bence açılmayacak. Yani. Dünyanın en büyük dünya devi olan fabrika üretimine devam edecek. Ya da soruşturma kimin açılacak? O forklift patlayan e, aküsü patlayan forklifti kullanan şoföre mi açılacak? Ya da yap teknik atıcı yapmayan te, teknisyen açılır mı? Kendisine açılır bence. İşte akü de üretiyormuş galiba. Aküyle de alakalı bir şey söylemiştiniz. Ya forklift mi? Üretiyor. Yok akü üretmiştir. Kumaş yapıyor filan. Neyse bakarız ona da açık Wyatt'ten Strange Fruit Garip Meyve adlı çok standart Şarkı dinledik cihaz standardı. Robert Wyatt Bristol doğumlu 1945'te bugün doğmuştu bir İngiliz müzisyen Soft Machine adlı parçadan çok iyi biliniyordu sonradan büyük bir balkondan düşerek belden aşağısı felçli kaldı. Çok İngiliz ressam ve şarkı besteci, şarkı, şarkı yazarı Alfredo Benjü'le evli. Ve çok e, sol görüşleriyle de bilinen önemli bir müzisyen. Bu Garip Meyve adlı çok iyi bilinen şarkıyı söyledi. Garip meyveye gelince de Abel Meyropol'un Bestesi. E, açık e, kitapta da madde olarak aldık. Seda Binbaşkil'in kaleminden çıkan Metin Andante dergisinde tamamı yayınlanmıştı. Kısaltılmış haliyle de açık kitapta yer aldı. Ve Güneyin ağaçlarında yetişir garip bir meyve, ağacın yapraklarında kan, köklerinde kan ve kara beden güneyin melteminde sallanan kavak ağaçlarından sarkan bir garip meyve diye giden e, Louis Allen imzalı bir beste asıl adı Abel Mirapol. Ve güneydeki o sınırsız sayıdaki linç olayını, siyahilerin linç edilmesi olayını anlatan bir şarkıydı. Onu da dinledik. Ayrıca bu, buna bir günaydın dedik şeye, Robert Wyatt'a. Ama aynı zamanda bir başka günaydın da dün, 3 yıl önce dün... Ve hayata veda 87 yaşında Howard Zinn öğretmen, tarihçi, aktivist ve hatip olan yani çok dünyanın pek çok insanını derinlemesini etkilemiş ve daha şöyle de bir lafı vardı Zinn'in tarih yaratıcı olacaksa ve bir e, muhtemel geleceği belirlemek için işe yarayacaksa geçmişi de inkar etmeksizin o zaman bu geçmişin o gizlenmiş karanlık epizodlarını da aydınlatma açığa çıkartmak için yeni olanakları mutlaka zorlamalı ve hatta çok kısa bir anlar içinde e, insanların direniş, bir araya gelme ve arada bir de galip gelebildiğini gösteren halk mücadelelerini o anları yansıtmalıdır. Yani şunu e, varsayıyorum, belki de sadece umut ediyorum ki geleceğimiz, e, geçmişin o gelip geçen anlarıyla e, anlarına bakarak geleceğimizi belirleyebiliriz. Yani böyle somut yüzyıllarca kalıplar halinde devam eden savaşlardansa o kısacık halkın umut ve getiren mücadele anlarıyla ve merhamet dayanışma empati gösterdiği anlarla belirlenecektir demişti. Havac'ın olanca gücüyle yol göstermeye devam ediyor. Çok etkili bir Aktivisti herkese yol gösteren ona da bir buradan günaydın dedik ve devam ediyoruz evet, yangınlarla. İlk yarım saatte yangınlardan bahsetmiştik. İki yangın haberi daha var e, dünyadan. Bunlardan ilki Brezilya'da meydana geldi. E, Brezilya'da ülkenin güneyinde bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında en az... 232 kişinin öldüğü açıklanmış durumda. Bu arada ona geçerken şeyde sen fark etmiştin. Bizzat Aksad'ın sitesinden aldığımız bir bilgi araba akülerinde de kullanılıyormuş. Yani forklift denen vincin aküsü de muhtemelen akrilikle yapılmış. Evet. Kendi içerisinde Yana. bir döngü var. Evet. E, Brezilya'daki yangında ise muazzam bir ölü sayısından bahsediliyor. 232 kişinin öldüğü söyleniyor. E, polis... 245'ti benim son BBC'den gördüğüm. Doğru olabilir. Ben biraz geç bakmıştım. E, polis adı KIS olan gece kulübünde çıkan yangının e, sahneye çıkan grubun e, ateşlediği, grup çıktı, sahneye çıktığı zaman ateşlenen bir havai fişek gösterisinin sonucu ortaya çıktığından bahsediyormuş. Böyle bir açıklamada bulunmuş. kis Gece Kulübü Santa Maria şehrinde bulunuyor. Ve aktarılan bilgilere göre Gece Kulübü'nde sadece bir çıkış kapısı bulunduğu ve insanların panikle bu çıkış kapısına yöneldiğinde büyük bir izdam yaşandığı yönündeymiş. Kurbanların çoğunun duman zehirlenmesinden ötürü öldüğü söyleniyormuş. Peki neden sadece bir çıkış kapısı oluyor? Yani... Yani bazı şeyleri anlamak çok zor. Evet, Mesela çok zor. bu Aksa fabrikasında neden e, yangın söndürücü yok depoda çalışmıyor ve neden peki bir tek çıkış kapısı var yani daha e, kaçamak olarak girmesinler ya da kapılara e, muhafız dikmenin? koruma dikmenin pahalıya geleceği için mi? Tek kapıya şey yapıyorlar. O da olasılılar, olasılıklardan bir tanesi ama bin kişiden bahsediliyor bu gece kulübüne gelen çoğu üniversite öğrencisi olan ve bu yangında BBC'de, yaklaşık kişi 500 öğren... kişi vardı yarısı öldü diyor BBC'nin BBC'nin yüzden aldığımız haber. Ona tekrar bir kontrol etmek lazım. Gene 500 kişi desek bile kapalı hı, bir hı. ortamın içerisinde Tabii böyle bir canım. 500 kişiyi nasıl bir araya getirebileceğiniz getirdiğinizde ayrı bir soru işareti. Taşıyor. Yani 500 kişiyi böyle kapalı ve tek bir çıkışı olan bir yere getirmek zaten bu seçeneğe göz almak gösterisi yapmak bayağı ilginç yani. Panik tabii. Büyük izdiham. Kur, çoğu duman zehirlenmesinden ölmüş. Büyük bir ihmal de orada var. ve Hatta o kadar önemli bir olay ki Şiliye resmi gaz, gezi, gezi yapmaktayken yarıda kesip Brezilya'ya dönmüş. Dilma Rousseff. Cumhurbaşkanı Ve Duman o kadar hızlı yayıldı ki insanların kaçması için Fırsat bırakmadı Diyenler var Bir görgü tanı Cumhurbaşkanı Brezilya halkına Santa Maria halkıyla Omuz omuzu olduğumuzu söylemek isterim Bu büyük hüzüne rağmen Bunun üstesinden geleceğiz demiş Kurbanlar çok genç yani BBC ile konuşan bir itfaiye çalışanı hayatında bu daha önce bu kadar büyük bir felaket görmediğini, kurbanların gencecik insanlar olduğunu söylemişler. Evet, ölü sayısı da bellediymiş henüz ee, bulunabilen ölü sayısından bahsediliyor 250 civarındaki olan ölü sayısından ve ee, insanları kapılıp birbirine ezmeye e, başladığı bir durumdan da bahsediliyor. İtfaiye müdürü Guido de Melo bahsetmiş bu durumdan Bir küçük not var BBC'de yani bu sırada 300 ila 500 kişi olduğu tahmin edilirdi. 300'se ise zaten %90'ı ölmüş demektir bu verilen rakamlara göre ki korkunç yani. Evet şehirlerdeki morgda yer kalmadığı yakınlardaki bir spor salonunun morga dönüştürüldüğünden bahsediliyor. Ulusal bir felaket olarak da nitelendirmenin mümkün olabileceği bir felaket durumuyla karşı karşıya şu anda Brezilya evet içeridekilerin kaçabilmesi için bir duvarı kırmışlar ama e, tuvaletleri saklanıp yangından kurtulmaya çalışan 15 kişinin cesedine ulaşılmış yani Arthur Riggi diye bir Arthur Riggi diye bir şey yeri gönüllüsü belki de hayatımda daha önce böyle büyük bir felaket görmedim Kurbanlar gencecik. Kulübün belli noktalarında cesetler üst üste yığılmıştı. Bazıları tuvaletteydi. Duman zehirlenmesi demiş. Yüzlerce kişi hastaneye kaldırılmış. Panik ve ezme var. Falan. Çok kötü bir haber bu. Bir başka yangın haberine geçelim oradan. Bu da Bangladeş'te Bangladeş e, telaffuzumda bir problem olabilir gene Bangladeş evet bu sefer oldu e, Bangladeş'te geçtiğimiz sene içerisinde çıkan büyük bir yangın vardı Brezilya'daki disco yangınını aratmayacak nitelikte 112 kişiyi öldüren bir yangın vardı bundan tam 2 ay önce yeni bir yangında e, meydana gelmiş Bangladeş'te ve 7 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor yine bu üretim yapan e, tekstil üretimi yapan fabrikalardan birinde. Şimdi o bir önceki şeyde 112 kişi öldüğün söylediğinde bütün çıkışlar metal yani demir kapılarla kilitli çıkışlar izin vermediği için öyle olmuştu. Kilitliydi ve uluslararası büyük bir... Öfke yaratmış ve dün dünyadan dünyanın dört bir tarafında ve kampanyalar yürütülmesine ulaşmıştı çünkü regulasyon düzenlemeler yet, ucuz iş çalıştırmak için onları sömürmek için hem fabrikanın sahiplerini hem de aslında orada çok tanınmış markaların hepsinin imzasına rastlamak mümkündü. Ve büyük şirketler de bununla çalışıyorlar. Onlar da dünyanın en büyükleri. Bak evet. burada da dünyanın en büyüğü Aksa'da orada da vardı. Şimdi o kadar büyük bir şey değil ama galiba gene mesela Walmart ve Walt Disney gibi şirketlerin ürettiği ürünleri onlara ihraç eden Yerler yepyeni yani soruşturmalar açılmasına sebep olmuş. Yani bu neler oluyor burada Bangladeş'te ne kadar ucuza. Burada cumartesi günü meydana gelen bu şeyde Smart Export Garment diye, Garment diye bir fabrikada olmuş. 7 kadın işçi ölmüş ve bil bakalım nasıl... Bir gözlemci de şey görgü tanıklarından bir kendi hayatını kurtarmış olan bir kadın işçi de şey demiş. E, acil kapıdan acil çıkış kapısına koşarak gittim bir baktım ne göreyim kapalı kilitli. 112 kişinin öldüğü haberdeki gibi Gibi aynı öyle Yani hiçbir ders alınmıyor Çünkü zaten o zaman Aksi takdirde yeterince Masraf fazla masraf etmiş olacaklar Herhalde e, 50 kişi de yaralanmış Bu arada e, Onu da hemen e, Söyleyelim bunu da Common Dreams'den aldığımız bir haber Jacob Chamberlain imzalı Bir haber bu iki katlı bir şey ve oradan atlamışlar tabi üst kattan atlayanlar ve yaralananlar Hı. var sakatlananlar da var 250 işçi varmış çok büyük bir felaketten eşiğinden dönülmüş oluyor sadece 7 kişinin ölümü ve yakın yaralıyla ucuz kurtulmuş demek gibi tuhaflıklar tuhaf şeyler söylemek zorundayız işte gene uluslararası iş e, hak fabuncusu gruplar yani bütün bu tekstil ve bu tarz fabrikaları üreten ürünleri üreten fabrikaların yeterli güvenlik tedbirlerini artık alması için Bangladeş'te ve bir güvenlik anlaşması yapılması için bütün bu şirketlerin girişimlerde bulunulmuş e, Tepkiler de geliyor örneğin e, bu fabrikalardan bir tanesinin e, bu yanan fabrikanın müşterilerinden olan dünyanın en büyük tekstil e, üreticilerinden bir firma ismini de vermek gerekirse Inditex diye geçiyor e, İspanyol Inditex firması bu fabrikayla artık çalışmayacağını açıklamış Belki bu fabrikayla çalışmayıp başka bir fabrikayla da çalışmaya devam edebilir. Haberin içerisinde bunlar, bu bilgiler yok fakat... Zaten bu giyim endüstrisinde bütün bu risklerin olduğu çok iyi biliniyor. Ama hiçbir şey de değişmiyor. Yani temelde fazla bir şey değişmiyor daha doğrusu. Hiçbir şey demeyeyim fazla haksızlık etmiş oluyorum. Ama Uluslararası İşçi Emekçi Hakları Forumu diye bir kuruluşun direktörü Judy Gearhart bir, bir demeç vermiş işçi hakları konsorsiyumuyla beraber bir de clean close campaign diye bir başka grup var temiz giysi kampanyası adını taşıyor bunlar hala denetim sonuçlarını gizli tutuyorlar bu şirketler ve işlerine geldiği zaman hiç soruşturma hesap vermeden gidiyorlar ve şeyler hala marjinal halde sendikalar demiş ve böylece tabi risk altındaki işçilerin haklarını savunacak örgütlenmelere izin verilmiyor demişler. Evet iki Bangladeş'teki tekstil firmalarının tekstil atölyelerinin durumunu düşündüğünüz zaman bu rakam muazzam boyutlara varıyor. Yaklaşık 4500 büyük devasa tekstil fabrikası varmış ülkede. Çin'den sonra dünyanın en büyük hazır giyim ihracatçısı ülkeden bahsediyoruz Ve bu ülkenin işçilerinin olduğu durumdan bahsediyoruz Evet Evet böyle yangın Ve felaket haberleriyle gittik Bir haber daha ekleyelim ona Bir tuhaf bir şey ee, O da Uludere'de F-16 bombalarıyla 34 yakınlarını kaybetmelerine rağmen yaşamak için kaçağa devam eden köylülere bir darbe daha geldi haberi var. Zaten Uludere raporu hala yayınlanmadı. Üzerinden bir sene bir ay geçti tam bu felaketin. E, bir millete bir haber yayınlanmıştı Namık Durkan'ın etraflıcesine de paylaşmıştık dinleyicilerle paylaşmıştık bunu Uludere'de ölüm yolculuğu diye aynı şekilde riske ederek hayatlarını e, kaçakçılara devam ediyorlardı. Sonuçta dört köylüye bu haber çıktıktan sonra sınır ihlali gerekçesiyle ikişer bin lira ceza kesmişler jandarmadan gelmiş köylüler de biz bunu ödeyemeyiz. Bizi ya cezaevine atsınlar ya da iş versinler diyorlarmış. Namık Durkan gene bu haberi de takip ediyor. Evet, e, sınıra gittiniz isterseniz sınırdan devam edelim. Suriye'deki çatışmalar bu aralar kuzey bölge kuzey bölgelerinde yoğunlaşmaya başlamış muhaliflerle Kürt PYD güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmekteymiş. Devam eden çatışmalarda iki taraftan da oldukça fazla sayıda ölen ve yaralanan olduğundan bahsediliyor. Ve buradaki çıkan çatışmalardan da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde insanların yaralandığı da bir diğer durum olarak ortaya çıkıyor. Küçük bir kız çocuğu Suriye tarafından seken mermiyle evinin odasında otururken kolundan yaralanmış. Böyle bir durum var. Bir diğer taraftan da Esad ve muhalifler arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Ve buradan kaçanlar da bu çatışmalardan kaçan siviller de e, şehirleri terk etmeye başlamışlar. Türkiye'de sadece e, bu savaştan kaçan kişilerin sayısı 162.329 olduğu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanmış durumda. Böyle bir durum var kaçamayanların da. Dağlara çıktı şehirlerden dağlara çıkıp mağaralarda yaşamaya başladığı da dün Taraf gazetesinde Independent gazetesinden aktarılan bir haberle ortaya çıkarılmıştı. Evet çok kanlı pek çok haberinde birer başlık halinde verelim özetlerini bir kısmını daha sonra buçuk on arasında Ali Bilge ile programdan sonra onun programından sonra ekonomi politikten sonra yani imkan bulduğumuz oranda değinebiliriz. Mısır'da olanca şeyle devam ediyor. Tahrir meydanında eski taleplerle gayet kanlı şeyler oluyor. Bu devamda edeceği benziyor ayaklanma durumu. 21 idam, 30 ölü diye vermişti Radikal Gazetesi. Geçen yıl 74 kişinin ölümüyle sonuçlanan Port Said'deki futbol maçına ilişkin 21 idam kararı çıkarken en az 30 kişi de yaşamını yitirmiş durumda taraftarlar ve sanık yakınları. Kararın açıklandığı sırada çıkan çatışmalardan bahsediliyor. Ee, ve Evet e, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de Port Said, İsmailiye ve Süveş kentlerinde bir ay boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuş. Evet bu arada Tahrir Meydanı'nda da cinsel tacizler yü, yani yıl dönümünde devrimin ayaklanmanın yıl dönümünde çatışmalar olurken kadınlara anormal şekilde böyle Soyarak e, elle taciz ederek hatta bir durumda da e, resmen tecavüz edenlerin bulunduğu en az 25 kadının cinsel tacize uğradığı bir durum var ki inanılmaz aslında bunlar. Oldukça katik bir durum galiba. Yani. Ama bütün dünyada aslında bu müferit olaylar değil bu şeylerle, kadınlara gösterilen yapılan şeylerle ilgili. Rebecca Solnit'in müthiş bir yazısı vardı. Tom Dispatch'te yayımlanan Amerika'da sadece dakikada, resmen açıklananların üzerine yapılan hesaplarla dakikada bir ırza geçme, yıldırı bin kişinin öldürülmesi gibi bir olay var kadının. Amerika'da ve diğer yerlerde Bundan da kısmen bahsedebiliriz. Evet, bir haberimiz daha var. Bu İstanbul'dan gelen bir haber. Saldırıların gölgesindeki Samatya'da kapıların kitli papazlarında dışarıya yalnız çıkmayın uyarısılarının yapıldığı bir zaman yaşanıyor. Bir zaman dilimi içerisindeyiz. Ee, Halkın demokratik kongresi de ee, Ermeni komşuma dokunma diyerek Samatya'da bir yürüyüş gerçekleştirmiş. Ee, Samatya'daki olaylar da yakından izlenmeye devam ediliyor. Taraf gazetesinden Özgür Duygu Durgun'un haberine göre de ah keşke Ermeni olmasaydım diyen Seta teyze var. Biz hep korktuk bu ülkede bazen ah keşke Ermeni olmasaydım diyorum diyor. Duyduğum en trajik ünlemlerden birisi olduğunu da söylemediğim insanın içini acıtan bir şey. Fransız birliklerinde Timbuktu yolunda ilerlediği var Fransızların önderliğinde Mali'de bulunan kuvvetler İslamcı militanlara karşı başlattıkları operasyon çerçevesinde kuzeydeki Timbuktu şehrine doğru harekete geçtiler diyor haberde BBC Türkçe haberinde fakat aynı anda da bir başka Guardian haberinde de Mali'deki isyancıların kuzey bölgesinde çoğunun geri alınması üzerine Maldeki isyancılarında da Fransızların liderlemesi karşısında eriyip gittiği ama bunun sadece geçici olabileceğini cihad, cihadilerin bu geri çekilmesinin geçici olduğunu bir stratejik çekilme olduğunu daha doğrusu taktik bir çekilme olduğunu söyleyen bir, bir yazı var ayrıntılı bir analiz var. Belki fırsatımız olursa ona da bakarız. Luke Harding imzalı. Evet şimdi ara verelim. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın, herkese günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Evet, günaydın. evet memleketin ve dünyanın hali pürmelali üzerinde birazcık bir tur atalım ve bunu anlamlandırmaya çalışalım. Nereden başlayalım? Geçen hafta bir kömür meselesinden bahsetmiştik. Evet. Afşin Elbistan'da yeni kömür rezervleriyle termik santral projesine Birleşik Arap ile birlikte Türkiye'nin bir mutabakat anlaşması ve uzun sürede bir yatırım süreci ve buna ilişkin kamulaştırmalardan falan söz etmiştik. Ve e, AK Parti son dönemde yerli kömüre dayalı bir vites değişikliği enerjide yaptığı ve e, doğalgaz özellikle İran'dan aldığı ve Rusya'dan aldığı doğalgazın e, azaltmak üzere e, yerli lignite dayalı bir e, enerji e, yatırımları silsisi başlattığını söylemiştik. Bu buna bir eklenti daha oldu geçen hafta bir, e, Karapınar, Konya Karapınarda da işte dört yıl süren e, Maden Teknik Araştırma Enstitüsü'nün ya, kurumunun yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye'nin e, yeni bir binint rezerviyle karşılaştığı e, muştuluğu enerji Bakanı ve enerjide işte yerli kaynakları ekonomiye kazandırmak üzere aralıksız bir çalışma devam ediyor ayrıca işte bu Konya Karapınar'ı anlatıyor Enerji Bakanı ve bundan sonra hakim yaklaşım e, politika e, da yerli kömürün paylarının e, artacağını söylüyor ve burada da Afşin Azerbaycan'da bir 12 milyar dolarlık bir yatırım planlamasına benzer bir planlama yaptığını haberin içerisinde görüyoruz. Yaklaşık burada da 8 milyar e, dolarlık bir yatırım olacak. Bu da 30 yılı yetecek bir e, rezerv olduğu söyleniyor. Ve de işte iki kat Atatürk Parajı'nın gibi bir elektrik enerjisi buradan sağlanacağı söyleniyor. Bu e, son dönemde Eskişehir'de işte de bir kömür havuzası gündeme getireceklerini belirtiyor. E, bu gidişat yani yerli kömür hep hatırlarsınız Türkiye doğal gaza e, 1980-90'lı yıllarda stratejik değişiklik yapmıştı. Doğalgaz'a dayalı bir yapıyı kurdu ve Türkiye'nin devlet rezervlerinin yarattığı e, tahribatı e, daha önceki yıllarda hem kentlerde hem e, tüm ülke Türkiye çevre dokusu üzerinde iklim dokusu üzerinde yarattığı şeyleri e, biliyoruz. Böyle bir değişiklik söz konusu ve üstüne üstlük yani bu da gözlerden kaçan bir şey yerli kömürün çıkartılması ile ilgili bir teşvik düzenlemesi var. Bir de teşvikin enerjide kullanılmasına devamı önümüzdeki günlerde gündem'e geçiyor. Yani kömürü çıkartmak teşvik kapsamında yani teşvikten kastımız neler olduğunu ver, ver, ver, vergi hissizlansı, yatırım indirimi hissizlansı, ithalatta kolaylıklar gibi pek çok yani yatırımı büyük bir kısmını da e, kamu kaynaklarından e, finanse ediyorsunuz. Teşvik unsur bu. Yatırımcıya evet. kolaylıklar sağlıyor. Burada ithal e, kaynak karşısında rekabet edilir bir yapıyı kurmak için e, işletmeciye de e, yani bu rezervler bir nevi bedava verilecekmiş ve e, bu şekilde bir finansman modeli yani bütün bu hengame içerisinde e, bu kömürü dayalı enerji politikasında ağırlık kazanmış olması ve bunun finansman modelleri sözde kamuya getirmemek kaydıyla e, yerli yatırımcıya ve yabancı yatırımcıya uzun vadeli yeni finansman modelleri, teşvik modelleri sanıyorum önümüzdeki e, dönemde e, duyarlı kesimler açısından hepimiz açısından son derece dikkatli izlemek. Evet, ben de bu husus. Ben de bu konuda bir iki şey ilave edebilir miyim? Ee, şimdi e, bu şey meselesi yani büyük bir e, çelişki ve büyük bir gerçeklerle hükümetin Enerji Bakanının ama e, diğer bakanların ve hatta Başbakanın da vizyonları arasında dünya gerçekleriyle bu vizyon arasında çok gittikçe açılan bir makas var bu konuda özellikle yani enerji işte geçen yılı kömür yılı ilan etmekle kalmayıp yani belki yılı onun dışında işte kömür artışıyla çok övünlen bir durumlar var sizin de bahsettiğiniz gibi bu sefer biz de e, a, tespit etmiştik Konya Karapınar'daki 30 yıllık kömür rezervi meselesini. 5000 megawatt gücünde santral işte 30-40 yıl rahatlıkla hizmet verebilecek gibi son derece muğlak bir söz de söylüyor. 30-40 evet. yıl demek çok büyük bir fark demek zaten. Ama e, asıl e, önemli olan şu ki Greenpeace'in de Greenpeace, Greenpeace Akdeniz'in yaptığı önemli bir... E, açıklama vardı. Yapmış oldukları tespitte Afşin Elbistan'ın hem önce şeyle ilk ağızda 2800 mevcut megavata ilaveten 8000 megavat kapasiteyle işte bu sizin de sözünü ettiğiniz Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmada anlaşmada öngörülen şey sonuçta 10000 megavatı aşkın hatta 11000'e yakın 40 yıl için gene önümüzdeki 40 yıl örneği veriliyor. Dünyanın en kirli enerji kompleksi haline gelecek. Yani Afşin Elbistan'ın dünyanın karbon merkezi olabileceği söyleniyor. Bunun çevreye, havaya vereceği, orada yaşayan insanların topraklarına, havasına ve suyuna vereceği korkunç toksik maddelerin atılışından bahsetmiyoruz sadece dünyanın yani küresel iklim değişikliği açısından küresel ısınma açısından en büyük karbon bombası olacağı belirtiliyordu sadece Afşin Elbistan'daki evet. bu son şeyle. Şimdi buna ilaveten bir 5 megawatt daha evet. Konya Karapınar'la da beraber hakikaten Türkiye dünyanın karbon merkezi haline alma durumunda. Şimdi bu Avustralya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bile kömüre kısıtlama getirilmesi konusunda önemli hamleler edilirken Türkiye'nin tamamen aksi yönde gidiyor olması çok düşündürücü. Düşündürücü olmanın ötesinde de karşı çıkılması gereken bir şey. Yani yarın bir atölye çalışmasında da bunu İstanbul Politikalar Merkezi'nde <gülüyor> Mercator'la İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, yaptığı birleş, e, bir girişimde bunu ele alma, bütün gün boyunca da ele alacağımız konulardan biri de bu olacak. Ama bu gidişatın fevkalade e, endişe verici olduğunu ve karşısına çıkılması gerektiğini ...bizzat alttan bir mücadele verilmesi gerektiğini de söylemek pekala mümkün hatta gerekli sanıyorum yani. Kesinlikle yani bu ve benzeri durumları dikkatle takip etmek gerekiyor, kaçırmadan takip etmek gerekiyor... ...ve gerçekten geleceği ipotek altına alan bir politika karşı karşıyayıp yani buna direnmek Taki, de gerekiyor yani takip kesinlikle. etmenin ötesinde belki de sivil itaatsizliği de içeren Bilmiyorum. bir dize eylem yapılacaktır diye de düşünüyorum yani kesinlikle yani bunu en geniş kesimlere yaymak durumuyla karşı karşıya Biz de bu konuda dediğim gibi en etkin eylem zendiği yani karşısına çıkmak Ali Bey bir de tam bu konuda bugün elimize geçen ilginç bir haberi de ekonomi politiğin tam konusu olarak söylemek ilave etmek gerekiyor belki. Dünyada en çok üzerinde durulan raporlardan biri Dünya Bankası'nın eski baş ekonomisti sonradan da Britanya'nın baş ekonomik danışmanı olan Nicholas Stern. Profesör Nikola Stern, Sir Nikola Büyük bir rapor yazmıştı 2006'da ee, ve bu yani yüzde birini e, ayırmamız lazım. Dünya gayri Safi hastasının bunu ancak öyle önleyebiliriz ve bu bir şey değil. Ödenecek bedel karşısında hiçbir şey değildir demişti gelecek tehlikeler. Şimdi Davos'ta kendisiyle e, konuşmuşlar. Guardian, uh -huh. Observer gazetesi ve e, küresel e, 500 küsur sayfalıkta bir rapor yazmıştı Stern raporu diye adlandırılan uh -huh. çok uh -huh. geçerli biliyorsunuz e, 2006'daki bu raporda ben e, ekonomilerin de çok büyük bir zarar göreceğini söylemişti e, şimdi, uh -huh. şimdi diyor ki yanılmışım diyor iklim değişikliği konusunda benim öngördüğümden çok çok daha kötü durum demiş. Yani müthiş önemli bence bir şey söylüyor. Çünkü kendisi zaten hükümetin danışmanı olduğu için ve Dünya Bankası gibi kuruluşların da başında bulunduğu için muhtemelen ihtiyatlı konuşan, çok ihtiyat payını yüksek tutan bir iktisatçı. Ama şimdi net olarak bunu söylemiş. Hatta İşin ilginç tarafı Dünya Bankası'nın başkanı Jim Yong Kim de aynı şekilde bu doğal kaynaklar üzerinde büyük çatışmalar dünyayı 4 derecelik bir ısınmaya götürecektir. Bu da yıkım demektir diye konuşmuş. İkisi de böyle konuşmuşlar. Yani kömür bir yani ya, yani İkisinin de böyle konuşmuş olması gerçekten ee, çok derece önemli. Çünkü 60-70 ile baktığımızda çok yüksek sorumlulukları olan kurumların başında bulunan insanlar. Ve Davos'ta ee, söylüyorlar bunu bir devşitelik. Dünya Ekonomik evet. Ölümünde. Çok çarpıcı yani. Geldi bana Yani Yani suç, suçlular ve güçlülerden itiraflar olması güzel bir şey tabii. Yani gerçekten yani evet. bankanın uyarlıkları olduğunu. görüyorlar. Son dönemde aktı bu konuda. Duyan. Evet arttı. Sir Nicholas zaten uzun bir süreden beri çok bu konuda gerçekten de iklim değişikliğine karşı dünyayı uyarma yalnız sorumlu olduğu İngiltere'ye Britanya hükümetine değil dünyaya karşı da epey yayın yaptı. Ben kendisini bu iklim zirvelerinden birinde de görmüş, dinlemiştim de. İlginç şeyler söylüyordu yani. Şimdi baya önemli bir uyarıyla karşımıza çıkıyorlar. Evet Ali Bey, Türkiye'deki kömürün durumuna dönecek olursak bir sorun olacaktı. Dün Zonguldak'ta düzenlenen bir eylem vardı. Emeğe saygı mitingi diye adlandırılan eylem. Zonguldak'taki maden işçileri ve maden işçilerinin ailelerinin ...beraber gerçekleştirdiği bir eylem vardı. İşte burada biz güzel ölmek istemiyoruz... ...taşeron bataklığından hep birlikte... ...kurtulacağız diye... E, ...bir basın açıklaması da yapılmıştı. Bu taşeron bataklığı olarak bahsedilen... ...nokta biraz benim kafamı karıştırıyor. Tam olarak e, bu biraz önce... ...bahsettiğiniz devletin... de e, bazı... E, ...indirimlere gitmesi gibi durumlar... ...bir üstlenici firma tarafından alınıyor. Ve bunlar da e, alttaki... ...taşeron firmalarının tarafından devam ettirilen bir kömür e, sürecine doğru mu gidiyor? Yani ne manaya geliyor bu taşeronlaşma? Yani bütün hayatın her tarafında e, yaşanan taşeronlaşma e, burada da yaşandı. Yani Zonguldak Taşkın ve Havzasında e, yani devletin e, sahip olduğu madenlerin işletilmesine ilişkin özelleştirme e, projeleri taşeronlaştırma'yı da beraberinde getirdi. Ve ikili yapılar oluşmaya başladı. Yani bir anda sendikalı olan kamu personeli e, gibi e, durumundaki yani sendikal hakları olan e, işçiler var. Bir taraftan da taşeron işçileri var. Ve onların e, sendikaları söz konusu değil. Hakları daha e, minimal ölçülerde e, durumda. Hatta Çinli işçilerin de çalıştırıldığını e, duymuştuk, biliyorduk. E, hali hali de devam ediyor mu bilmiyorum. Madenlerde. E, Evet Zonguldak madenlerinde Çinbangya'dan Ocakköy'den giden işçilerin de çalıştırıldığını. Biz daha önceki yıllarda bir maden e, kazası olmuştu. Ömer Bey ben, yani o zaman araştırmıştık işte Türkiye'deki durumu. Ondan hatırladıklarımı anlatıyorum. Güncellemiş değil bu bilgiler ama 10 e, yıl geçince bir yılın yıl içerisinde kaç tane maden şey oldu. Nelerle karşı karşıya kaldık. Yani bu onun bir sonucu ve gerçekten işler arası vahim bir durumla karşı karşıya. Ve Türkiye'de dünyada ıı, iş kazalarında özellikle de madenlerde ön sıralarda yer alan bir ülke. E, ve taşeronlaştırma da hayatın her tarafında e, sürüyor. Zaten bunu sendikalı işçi sayısına baktığımızda yani nüfusun bugüne göre yarıdan az olduğu 1987'deki oranla, bugünkü oran arasındaki farkı baktığınızda görürsünüz. E, İmalat sanayinde devlet yok artık. Düşünebiliyor musunuz yani? En son Petkin'de e, Türkçe'nin satılmasıyla. Yani bugün medyada sendikalı insan bulamazsınız. E, medyadaki taşeronanlaşması, Taşkın ve Havuzesindeki taşeronanlaştırmaya, Hayatlı'nın herhangi bir taşeronanlaştırmaya yansımış durumda. E, bu da rakamlarda ve kendini gösteriyor. Türkiye Sendikalı Hareketi'nin performansına baktığımızda da bunu görebiliyorsunuz. Ee, bu havzada da yaşanan odur yani. Evet. Ee, buradan diğer konulara geçelim miyiz? Evet, mi? geçebiliriz. biraz daha vaktimiz var. Bu son derece tabi önemli birden bire bu Stern raporu ve şey de ve Kim Jong neydi? Kim Jong Kim'in. Ah Başkanın açıklamaları insanı. E, sarsıyor tabi. Bu arada ben bir ufacık şey daha ekleyeyim müsaadenizle. O da e, Çin'i mesela e, bütün kirletmede bir numara olduğu halde ve köysel ısınmaya da çok önemli emisyon katkısı bu olmasına rağmen olumlu yol yönde gördüğüne dair de işaretler olduğunu söylemiş Sir Nicholas. Yani şey diyor e, Çin müthiş yatırım yapıyor diyor şeye de. E, yenilenebilir e, enerjiye Yani, yani e, gerçekten Türkiye'de bütün bu engelme içerisinde e, bu gelişmeleri e, iyi takip etmemiz ve bunu kamuoyuna anlatmamız ve dediğimiz gibi bir itaatsizlik sürecini, çünkü sonuçta Bütünü de e, evet. geleceği ipotek altına alan bir evet. durumla karşılaşıyoruz. Hepimiz karşıklı. aynı teknedeyiz. Yani bu büyüme teraneleriyle bu Enerji Bakanı'nın ve Başbakan'ın söylediği şeylerle olacak iş değil yani. Yani işte e, bu e, son 10 yılda e, yaşanan büyümenin e, devam ettirilebilmesi ise i̇şte Bu enerji kaynaklarıyla büyüme enerji arasındaki ilişkiyi e, dünyanın pek çok e, üniversitesinde e, intelektüel dünyada bu konu çok ciddi tartışılıyor ama iktidarların bildiğine e, girmesi e, maalesef e, zor ama bunlar e, ama Almanya'da, Almanya'da filan da mesela e, Almanya özellikle özellikle ülke... Almanya çok e, yani şey yapıyor büyümeyi bahsediyor. ve iş alanı istihdamı da bu özellikle rüzgar ve güneş ...şeyleriyle, enerji kaynaklarıyla çok ciddi atılımlar yapmakta olduğu görülüyor. Yani bunun Türkiye'de hiçbir yansımasını görmemek asıl yani sadece yüzde yüz büyümeye karşı olmak gibi bir şey söz konusu değil elbette. Ama böylesi bir kirlenmiş, korkunç, yıkıcı bir büyüme süreci mahvedici bir şey yani. Bunun bedellerini Yani Türkiye'nin limit rezervleri de son derece kalitesiz rezervler bildiğimiz kadar. Ayrıca evet. evet öyle. Yani dünyanın en rezervlerine sahip bir ülkeyiz. Limitin ee, kend de kendisi de öyle zaten. K öyle yani. zaten. Ama işte bunun içindeki oranları falan baksın. Türkiye hiç bunlardan bahsedilmiyor Ne yapışın Eylülistan'da? Ne de Karapınar şeyinde zaten etrafa etkildirici olumsuzluk hakkında hiçbir şey söylemiyor. Sadece güzel dost bir enerji yapacağız. Şimdi 80'ler ve 90'lar doğal gaz şeyle yaşadı Türkiye. Yani biz kaynakları bir de enerjide kaynaklarının ettiğimiz kaynakların da da ilgili bir otuz. Şimdi siz bir de rota değişikliği anlatmak durumundasınız. Ama gerçekten geçen şey programda da belirtmiştik. Yani e, size 2 Ocak günü yapılan bir basın toplantısıyla e, bilgilen söz konusu oldu. Ama bu muhalefetten de galiba bu konuda herhangi bir şey yok muhalefet bahselerinden. Sadece yani herhalde yine e, duyarlı e, kesimlerin e, dile getirdiği bir husus şu anda ama ittifakın genişletilmesi gerekiyor bu konuda. Yoksa e, gerçekten e, gittikçe su e, havayının kalitesizliği artacak yani orada gözüküyor. Hem yani de bu bölgeler e, Afşin Elbistan e, bir taraftan da geçen şeyde de bahsetmiştim. Türkiye'nin su rezervleri açısından en zengin bölgesi. Mesela. Evet onların o, kirlenmesi o, ama en önemlisi bunun karbon bombası halinde o, yani küresel o, ısınmayı o, evet. müthiş hızlandırıcı e, büyük bir katkı işte Greenpeace Akdeniz'in söylediği gibi Dünyanın belki de en büyük karbon bombası tek başına bir tesis olarak ele evet. alındığında, dünyanın en büyük bombası olacak diye bir hesap yapmışlar yani Greenpeace Akdeniz'den. Ali Bey, bir de şöyle o bir. Tabi ki. Buyur, buyur. Kusura bakmayın. şeydir, yani biz e, bu iki projeyle e, kirliliğe katkımızın oranını muazzam bir şekilde artmış evet, olacak. Evet, evet. Yani bu atmosferimiz falan da şey olacak sanıyorum, değil mi? Gidemeyecektir yani yani atmosferi bir lahım gibi kullanmaya serbest bir şekilde zaten hiçbir kısıtlamayla kendisini tabi kısıtlamaya tabi tutma tutmaya bir politika izliyor işte bütün iklim zirvelerinde Türkiye katıldığı zaman biz zaten çok temiziz falan gibi hiç inandırıcı ve doğru olmayan gerekçelerle. Bu senede yılın e, günün fosili seçilmesinin sebeplerinden biri de e, buydu tabii biri. E, bu proje yapılırken e, daha doğrusu projeden ziyade Konya Karapınar'da 1.8 milyar tonluk linyet rezervi keşfedildiği zaman bunun Atatürk Barajı'ndan çıkan enerji 2 iki katığına tekabül edeceği söyleniyordu. Atatürk Barış, Atatürk Baraj projesi daha doğrusu Atatürk Barajı bunun için uygun bir örnek mi? Bu karşılaştırma için uygun bir örnek mi? Başarılı bir proje miydi Atatürk Barajı ve bu sonrasında gelen süreci? Valla şimdi Atatürk Barajı e, ihalesine atabiliyorum. Galiba 1983 yılandı. E, Atatürk Barajı bittiğinde yani ben biteneyle GAP Türkiye'nin Enerji sorunu çözülmüş olacaktı. Böyle evet, deniyordu değil mi? Evet, Türkiye'nin hem de baya, baya onlu yıllar boyunca çözülmüş olacaktı. İşte gövde kalınlığı bilmem ne büyüklüğü işte bir iç deniz yaratıldı orada. Ve ayrıca şimdi bekleniyordu. Bölgede inanılmaz bir şekilde tarımsal ürün artışı konusu olacaktı. Ne sürgün pamuk olacaktık? Harlandan. Ondan sonra işte bütün iklim değişecekti, e, bitki örtüsü değişecekti. E, o zaman Kürt sorunu daha yeni baş, yani daha düz e, 84 meselesi e, Siyanı e, öncesiydi bu ihale ve e, küskün Doğumuz, eskiden Kürt sorunu yoktu. Doğu'da e, ekonomik kalkınmadan muzdarip olmuş kalkınmamayan bölgeydi. Zaten onların başka sorunları yoktu ve bu sorunu da bu şekilde çözecektik. Bölge insanı e, yüksek refaha kavuşacaktı. Atatürk barajları işte GAP projeleri tamamlandığında bitki örtüsü, tarımda müthiş bir kalkışma olacaktı. E, tarımsal zenginlik e, değişiklikler de olmadı mı? Oldu. E, ama beklenenin yani Atatürk barajı e, projesinin Türkiye'ye e, ki bu proje Demirel Özel arasındaki Kavgalara sebebiyet vermiştir. Bu proje paylaşılamamıştır. Ve bu proje hem tarihi dokuyu da aynı zamanda mahvetmiştir. Pek çok kent sular altında kalmıştır. Yani dövüş değişiklikleri sebebiyet vermemiştir. Elbette vermiştir ama beklenen o muazzam sihirli kalkınma, sorunları çözme noktasına hiçbir zaman ulaşamadı. Bu evet, da zaten. Tabii ömrünü de tamamlayacak. Yani ömrünü bir elvenç bize şey söyleyeceğim. Yani burada e, Dünya Bankası'nın suçu çok büyüktür geçmişti. Aslan barajları yani büyük del e, barajların teşvik edilmesi e, hep gündeme getirilmiştir gelişmekte olan ülkelerin Mısır'da, Türkiye'ydi, dünyanın her Hindistan'da, her tarafında bu büyüklükte e, yatırımlara onay ve kredi vermiştir banka ve e, bu konuda kendisini daha sonra e, itiraf etmiştir, özelleştiride bulunmuştur. Yani bunlar yanlış projelerdi Bir de yüksek enflasyon ve borç taşımıştır ekonomilere. E, sonuçta Türkiye'nin 1900 80, yani 2000'lere kadar süren enflasyonun içerisinde Atatürk Barajı'nın GAP'ın katkısı vardır. Ee, unutmayalım. Bu sadece mütahitlik sektörünü yerli ve yabancı beklerlere içeride pek çok şey büyük e, zenginlik sunmuştur. Ee, ama getirisi gerçekten e, olmamıştır. Hatta Dünya Bankası için yapılan bir çalışma da e, şunu söylerler. Yani Dünya Bankası'nın az gelişmiş ülkelere yede bugünkü şey gelişmekte olan e, ülkelere yaptığı kötülük Matlamara dönemindedir bunların büyük bir bölümleri. E, böyle başlamıştır. E, Matlamara'nın Vietnam'da yaptığı kötülükten daha büyük. Evet, öyle söylüyorum. Yani tabii bu yani şimdi... Aynı söylemin, ta sizin biraz önce isabetle hatırlattığınız gibi bu bütün sorunlara çözüm dertlere deva olarak öngörülen Atatürk Barajının kapın bir kere bunlara pek öyle dertlere deva olmadığı görüldüğü gibi aynı söylemin bu sefer de enerji bakanının bu kömür Kömürdü. kömür için söylendi işte 30-40 yıl için bütün enerji ihtiyacını ve kalkınmayı büyük büyümeyi tetikleyecek ve şey yapacak işte motorunu oluşturacak bir şey deniyor. Oysa öbür taraftan da dün mesela millet Gazetesi'nde düşünenlerin düşüncesinde Güven Eken'in Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken'in de yazdığı gibi bir de şimdi tarımı büsbütün mahvetmeye yönelebilecek. Öyle sonuçlar doğuracak 16 bin köyün tüzel kişiliğinin kaldırılarak her birinin mahalle haline getirildiği köylerin büyük şehirlerdeki 16 bin köyün küçük ölçekli hayvancılık ve tarımın da artık imkansız hale geleceği tüm mal varlıklarının da belediyelere devredilmesiyle beraber yani köy yoksa geleceğimiz de yok diye çok önemli bir şey söylüyordu. Ee, o da işin bir başka yönü üzerinde tekrar konuşabileceğimiz yani bir şey. Köylerde adam bulamıyorsunuz. Evet. Yani e, nüfus değişti. Bu gapa başladığımızda nüfusunuz %75 köylerdi, %25 şehirlerdi. 30'a 70'ti. E şimdi tam tersi. E, yani ayrıca orada bir savaş da yaşan, yaşanıyor. Evet. Günlerce mezra boşaltıldı. Yani bu benim e, okuduğum ve iş hayatına başladığım dönemlerin flash. Türkiye kurtulursa Atatürk Barajı ve Gafdan kurtulacaktı. Zaten bizim tarihimize bakarsanız barajlar kırılıdır Süleyman Demirel. Yani Maknamara bunu önerirken Süleyman Demirel de bunu uygulayabileceğidir. Evet. Ee, sanıyorum şey de e, HES'ler ve Neyit Kralı olacak. Tarihe böyle geçecek. Yani e, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu enerji tarihi Türkiye'nin tarihidir. Yani e, baktığımızda e, aynı zamanda tabii Uluslararası Kurduşların bu ülkeleri pazarladıktır modellerin bugün iflasıyla karşı karşıyayız. Evet, i̇şte, ama mesela, bu, mal... bu sonucu evet. değerlendirip dönecek vaktimiz de kalmayabilir o kadar acil evet. özellikle işte Yaklaş yani, hatırlıyorum hani 2009'du galiba e, Kongre'nin termik santrali e, vardı ya yanında onun protesto toplantısına e, gitmiştik. E, Washington'da yani evet. ne kadar duyarlı bir durum söz konusu ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin e, kaynağını da dibindeki termik santral sağlıyordu. Evet aynen öyle. Bir dönüşümün eşindeyiz. Bakalım yani <gülüyor> yetecek mi Biz mücadeleye bakacağız. gücümüz. Biz konuları artık, şey artık e, değiştik. Evet, başka bir döneme <gülüyor> bırakmak. Ama bu gerçekten günümüzde siz, siz başlattınız zaten Ali <gülüyor> geçen hafta. Yani ben biraz dikkatlice gözüme çarptı. Ve yani aslında bir yandan da suçlulukta hissediyor çünkü bu meseleleri daha dikkatli takip etmeliyim yani Afganistan'da baktık o olaya neler yapılmış neler yapılmış <gülüyor> evet, sonunda gördük yani. Şimdi Karabunar'ı evet. görüyoruz ki yani çok evet. büyük bir şey de orada var yani. Evet Kesinlikle peki bakın etik burada... şehirde kaçacaklarmış, onun için etikte olmak lazım. Evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz Ali Bey. İyi yayınlar hoşçakalın. Ali Bilge ile ekonomi politik. Açık gazde. Time has come today. Zaman şimdi geldi diye çevirebiliriz belki biraz. Zaman bugün. Brian Keenan'ın doğum günü ama parçayı seslendirenler The Chambers Brothers'dı. O gruptan Brian Keenan'ın da doğum günü 28 Ocak 1944 New Yorklu bir müzisyen. Bu standart rock, rock and roll parçasında bu şekilde çalmış olduk bu vesileyle size. Evet devam ediyoruz saat 9:43 ona çeyrek var ve açık radyoda 94.9'da açık gazete programı devam ediyor. Evet dünyadan kalan haberlerimizde isterseniz tekrardan bir dönüş yapma fırsatı bulalım. Ee, Venezuela'nın bark Barküs Yametov e, kentinde bir hapishanede askerlerin arama yapmasına karşı çıktığı için e, böyle bir iddia var. E, mahkumlarca başlatılan isyanda e, onlarca mahkumun öldüğü söyleniyor. Ölü sayısı 54 olarak açıklanmış ve e, Global Vision adlı televizyon ise olayda 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş. Evet büyük bir, yani büyük bir facia da orada. Aslında. Evet cezaevine asker gönderilerek arama yapılması kararının e, geçen iki gün içerisinde e, mahkumlarla askerler güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar üzerine e, bu tip haberler geliyordu. Ve bu e, ölü sayısından bahsedilmiyordu sonunda ölü sayısından da bahsedilmeye başlanmış ve hapishanede denetimin sağlanana kadar ölü sayısı hakkında bilgilerin verilmediği bu e, operasyonda e, elinin üzerinde insanın mahkumun öldüğü söyleniyor. Evet, bir e, New England diye adlandırılan bölgesinde Boston'da ve etrafında Maine'de büyük bir e, gösteri yapıldı ve bu Tar Sands diye adlandırılan bitumen petrollerinin petrol de demek doğru değil böyle asfalttan elde edilmiş bir yakıttan bahsediyoruz. Kanada'dan getirilecek ve yeni New England'da taşınacak Maine'e bölgesel bir protesto yapıldı. Ve bu şeyin döşenmesine, petrol boru hattının döşenip bunların nakledilmesine dünyanın en kirli yakıtı diye adlandırılıyor. Ciddi bir gösteri yapılmış Kanada'nın. Enbridge ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de... Meşhur en büyük tarihin en büyük Ve en karlık şirketi Exxon Mobil'in Ortak işletmesi Bu bizim toprağımız bizim suyumuz Bizim evlerimiz Bizim iklimimiz ve bizim geleceğimiz Ve hayır diyoruz buna diyorlar Ve şimdiye kadar Bölgede görülmüş en büyük Gösteride gerçekleşmiş Oluyor Onu da e, belirtelim Bir de şeyden Bahsedelim e, I don't know more hareketi'nin başını çekenlerden yerli reis Teresa Spence altı haftalık açlık grevini sona erdirmiş. 11 Aralık'ta başlamıştı. Ve yani hem çevreli, çevrenin korunmasına ilişkin korumayı korunacak tedbirleri azaltacak bir kanun tasarısının hem de yerli halkların haklarına girişilen bir tasavvutu protesto içme, etmek için girişmişti. Ee, sonunda e, First Nations diye adlandırılan işte kabilelerin ortak meclisinin iki Kanadalı Kanada'dan iki muhalefet partisinin de bir dizi yerli halklarını koruma konusunda ilke üzerine anlaşmaları anlaşmaya varmaları üzerine açlık grevinden vazgeçmiş ve hastaneye kaldırılmış ki toparlasın durumu diye evet. uzun bir açlık grevinin... arkasından bunu da verelim. Evet Kanada'daki Kanada'daki bu kumul patrollerini çeken ya da EMN e, firmalardan bir tanesi olan Exxon Mobil e, de dünyanın en değerli şirket imvanını kapmış. Apple'ın elinden. Evet. Apple şirketinin e, hisselerinde düşüş yaşanırken e, petrol şirketi Exxon Mobil'de hisse senedi fiyatlarına hızla düşen bu Apple'ı sollayarak dünyanın en değerli şirketinin vanını kapmış. Galiba bu Kanada'daki durumda e, anlamlandırmaya biraz yardımcı olabilecek haberdir bu. Evet tabii. 418 milyar dolarlık bir şirketten bahsediyoruz ki sadece bu Exxon Mobil bunun diğer şirketleri de aynı sektörde çalışan diğer şirketler de ilk onun içerisine giriyor. Zaten 40 küsur milyar dolarlık çeyrek hatta son kere 60 milyar dolar civarındaydı. Son çeyrek kere büyük bir şirket doğrusu. Ee, bir de şeyden bahsedelim Bir yunus Yunus Bir yunus haberi var Yunuslardan e, Dünyanın en e, Tırnak içinde zeki diye adlandırılan Hayvanlarından e, Birinden bahsediyoruz BBC'de çok ilginç bir Habere rastladık O da e, şey Bir Dalgıçlar bir yerde dalarlarken bir yunus yanlarına gelip bir takım davranışlarda bulunuyor, işaretler yapıyor. Anlamıyorlar önce ne olduğunu. Sonra bakıyorlar ki şeyin yüzgeçlerinden birinin altına bir şey takılmış. A parçası yüzemiyor, ölmek üzere. Ve onu çıkartması için gelip yardım istiyor dalgıçlardan insanlardan anlıyorlar ve çıkarıyorlar sonradan da çekip gidiyor Yunus. Evet olay Teşekkür ediyorum bilmiyorum. Olay hava açıklarında meydana geliyor. Dalış yapan bir dalgıç belki de hayatın en ilginç kurtarma operasyonuna imza attı diye aktarılıyor bu haber Hürriyetin Hürriyet'te verilen videonun hemen ben altında. Ben bir de gördüm evet. İşte NBC News'un haberine göre almışlardı onlar. E, dalgıçlık yapan e, Keller dalış öğretmeni yapan e, dalış öğretmeni yapan Keller La, Laros e, Kona sahili üzerinde e, iç, e, bir anda ilginç bir ses duyarak sesin kendine kendine doğru geldiği yöne yürüme yüzmeye başlamış yalnız dolaşan bir Yunus'un çevresinde dolaşmaya başladığını söyleyen Laros 3 metre boyundaki hayvanın iyice yaklaşmasıyla ağzına ve yüzgeçlerine Misina diye vermiş burada. Evet Ama, Misina evet A, A parçası evet. işte. ...hemen harekete geçen dalgıç... ...Yunus'un derisini kesen misineyi... ...tam 7 dakika süren bir operasyonla çıkarmış... ...ama ilginç olan bu 7 dakika boyunca... ...Yunus'un dalgıcı adeta yardımcı olmak... ...için... E, ...misiyle çıkarılıncaya kadar yanından ayrılmaması olmuş... ...tabii hiç hareket bile etmiyor... ...görüyorsun yani evet. bunu Martina Wing diye de... ...bir başka dalgıç... ...çekmiş... ...filme almış olduğu gibi... Evet. ...ve diyor ki BBC'nin... ...Breakfast diye bir programı var... ...ben oradan gördüm haberi... ...şey diye... Yani ...aklım durdu... ...demiş gösterdiği bu davranışlar... ...karşısında. Demiş. Şişe burunlu bir Yunus... ...tan bahsediyor. Evet şişe burunlu Yunus... ...fakat Yunuslarla ilgili... ...iyi haberlerimiz sadece bundan ibaret... Solomon adalarından da bir Yunus haberi daha vereyim. Bu da maalesef deminki kadar. Deminkinde de zaten karışık duygularla anlattık, izledik ve anlattık bu filmi ve haberi. Çünkü aslında Yunus'un müteşekkir olmasını bekleyenler içinde ya ilk başta o Misina'nın orada ne işi vardı diye de a parçasının sormak gerekiyor. E ama Solomon adalarında. Başka bir şeyler olmuş. Yani adalar Earth Island Institute diye yani Dünya Adası Institute diye adlandırılan bir çevre koruma grubuyla kapışmışlar ve 900 Yunus'u öldürmüşler. Evet. E, Fanalayi adasındaki sakinleri de, e, Malatayı Adası'nın e, Fenalay Köyü'nün sakinleri tarafından gerçekleştirmiş bir eylem bu. Evet. Yani bu e, burada aslında canlı tutmak istiyorlar ve bunları e, Dünya e, şey ticaretinin Yunus ticaretinin en canlı merkezlerinden biriymiş oraları. Çünkü onları özellikle Çin ve Dubai'de dev akvaryumlara evet tabii Türkiye'de filan da var bunun örnekleri. Oralara satıyorlar. 150 bine kadar gidiyormuş. Onlar çocuklar gidip seyretsinler diye. O esir yunusları ve özellikle de yunuslar tabii çok binlerce kilometre öteden neredeyse haberleşebilecek radar sistemlerine, sonar sistemlerine sahip. Halbuki o daracık birkaç metrelik akvaryumlarda delilere dönüyorlar hatta yamyam bile olabiliyorlar i̇ntihara da, intihara da kalkışıyorlar zaten işte böyle bir trajedi olmuş kim kimi nasıl suçluyor belli değil karışık bir haber bu ama e, şurada anlamadığım nokta var bu ticari anlaşmasızlık üzerine mi e, bu Solomon adalıların yaptığı bir katliamdan bahsedebilmek mümkün Anlamadım detayını. Ya çünkü buradaki haberde ödeme alakalı bir durum söz konusu ve bundan ötürü de 900 şişe burunlu Yunus'un biraz önce videoda bahsettiğimiz videoda bu ağzındaki misinin anı çıkarılması için dalgıça yaklaşan Yunus'la aynı tür olan, aynı akraba olan Yunus'tan bahsediliyor. 900 tanesinin öldüğünden bahsediliyor. Dolfin, yani, pardon, Yunus avını öldürmek için, e, önlemek için, engellemek için ben de konuşmayı becerebilseydim bugün iyi olacaktı. Haberlerden ötürüdür. Epey fazla haber var ve gayet can sıkıcı haberlerden bahsediyoruz. <gülüyor> 400 bin dolar ödeyip avı durdurması için 400 bin dolar ödeme vaadinde bulunmuş bu. Evet. Zaten bu işle sürekli olarak uğraşan bir Kurum, kurum bu kuruluş ya da kurum Earth Island adını taşıyor fakat bu sefer ödememişler Adalılara Fanalei Adası'na diye bir iddia var onlar üçte birini aldık ancak bu miktarın demişler ve ondan sonra da paranın kaynağı kurudu demişler ve Avustralya Radyosu'na verdiği bir demeçte bu Fanalei Adası sakinlerinden birisi e, o zaman para gelmeyince ava devam ettik demişler ve 900 Yunus'u bu şekilde katletmişler. Evet e, bu Yunus'ların arasından seçilenleri e, bu eğitmenler tarafından ya da bu e, tüccarlar tarafından böyle onun olduğu gibi geçmişte seçilip biraz önce bahsettiğiniz gibi dünya akvaryumlarına ürünleri gönderiliyor yani. gönderiliyor. gönderilmeyenlerde Gerisini de zehirli çinko üzerinde oldukça fazla çinko oranı barındıran et ürünleri halinde pazarlara satılmaya çalışılıyor. Hatta bununla alakalı çok güzel bir belgesel 2009 senesinde The Cove, The Cove evet, belgeseli koy. yayınlanmıştı. Ve burada da Japonya'nın Taiji Adası'nda meydana gelen katliamdan bahsediliyordu ve bununla da alakalı yeni bir haber var. Bu Taiji Adası'ndaki Yunuslara karşı girişilen bu tuzak ve aynı zamanda barbarlık olarak nitelendirilebilecek katliam tekrardan görülmeye başlamış ve yeni yılın ilk ayında da kameralara yansımış Tayyideki bu e, Yunuslara karşı girişilen katliam. Yani The Coe belgeselinde aktarılan durumlar aynı şekilde de devam ediyormuş. Dinleyicilerimizin hatırlatmak yapmak gerekirse Coe belgeselinde e, bulabilmeleri mümkün. Tekrardan bu durum aynı şekilde devam ediyor. Watson'ın başını çektiği geminin mücadelesi de devam ediyor Japonların balina avlamasına engel olmak için denizlere gene açılmış durumda ama böyle işte durumlar çok parlak bir toplu olarak bir kıyım manzarasının hakim olduğu bir dünyada bulunuyoruz evet esas itibariyle Büyük ölçüde haberlerin bir kısmını elden geçirdik. Bir şeyden de bahsedelim. İki küçük haber Türkiye'den bahsedelim. Bir tanesi Ergenekon'dan zirve davasına gönderilen Akdeniz raporu isimli bir belgeden bahsediliyor. Akdeniz bölgesindeki, yani Türkiye'nin Anadolu'daki Akdeniz bölgesindeki provokasyonları anlatıyorlarmış. Ayşun Yazıcı'nın haberi tarafta. Yani zirve katliamını gerçekleştirdiği iddia edilen TUS Had isimli yapıya yani bu özel harp dairesi işte askerlerin Akdeniz bölgesinde yaptıkları provokatif eylemler anlatılmış. Bölgede PKK, Cumhuriyet Halk Partisi, DTP ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne sızarak her türlü yapıyı kullanabildikleri raporda yer almış. Özel harp dairesi ayrıntılı bir şekilde çalışıyormuş. Eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun da çok uzun bir arayıştan sonra yakalandığı haberi vardı. Belki onu da eklememiz iyi olur. Ee, yani halkı misyonerlere karşı kışkırtmak amaçlı hazırlanmış pek çok belge çıkmış Binbaşı Aydar Yeşil'in hard diskinden. Böyle bir haber de var. Polis dibime kadar geldi diyor. Bilecik'te yakalandıktan sonra Ankara'da kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanan bu özel harpçi Bandırmalıoğlu Silivri'de bir çiftlikte yıllar yılı 2011'den bu yana yıllar yılı değil ama epey bir kalmış ve hatta şeyde de silivride bir çiftlikte geçinirken altı yıldır Pardon evet yıllardır firari hayatı yaşıyormuş ve şey yapılırken de çok yakınına kadar da gelmiş. yani özel eski özel harekatçı vardan Ayhan Çarkının silivrideki kazı işte kemikler adam öldürdük dedikleri yeri. Gösterirken onu da izledim diyor ulaştım çiftlik evinde kazıyı izledim diye ürkütücü pek çok şeyden bahsediliyor avukat Tarık Ümit'in de kaybolmadan önce Ziya Bandırmalıoğlu ile buluştuğu belirtiliyormuş amcası da Celalettin Ümit'te Tarın kaçılması ile ilgisi var diyor o da bir cinayet işte böyle evet karanlık hikayeler. Son olarak bir de şeyi verelim. PKK'nın Avrupa sorumlularından Zübeyir Aydar. Sınır dışına çekilme konusunun müzakere edilmekte olduğunu ancak Öcalan isterse çekiliriz dediğini de belirten bir haber var. Başkan APO olmadığı sürece biz silahlı güçleri buna inandıramayız. Başlangıç iyi ama sonuçlanırsa tabii demiş. Bunun içinde. Görüşmelerin genişletilmesi gerekir şeklinde konuşmuş. Evet son bir haber daha var benim elimde. Taraf gazetesi bu haberi Independent gazetesi üzerinden aktarıyor. Ve en arka sayfada aktarıyor bu haberi. Ee, Durum da şu. 2100 yılının sonu itibariyle literatürde dünya üzerindeki mevcut bütün bitki ve hayvan türleri eklenebilecekmiş. Ne yapılacakmış anlamına? 2100 yılının sonunda literatüre... Yani dünya üzerindeki bütün hayvan ve bitkiler eklenebilecekmiş. Yani bilmediğimiz hiçbir bitki ve hayvan 2100 senesi itibariyle kalmayacakmış. Bu inanılmaz bir müjde hakikaten. Bunu baştan söylemeliydin. Bütün programı filan da iptal edip sokaklarda biraz soğuk olmasına rağmen hep birlikte üçümüz çıkıp dans ederek bu haberi kutlayabilirdik. Sonra sakladım program çıkışında belki aynı aktiviteyi gerçekleştirebiliriz. Biyologların son araştırmaları dünya üzerindeki yalnızca, dünya üzerinde yalnızca 5 milyon civarında canlı tür olduğunu ortaya çıkarmış. Bitki ve hayvan türlerinin sayısı daha önceki tahminlerin 20'de biri kadarmış. Ve buna göre biyologlar seviniyormuş. Uzmanlar bunun bir anlamda iyi haber olduğunu söylüyor, söyleyip bu sayede 2100 yılı sonu itibariyle literatüre bütün dünya üzerindeki var olan canlıların eklenebileceğinden bahsetmiş fakat bu gidişatla beraber ufak bir eksiklik yok mu? işte bu, o eksikliğin ne olduğunu soracaktım size %50'sinin filan yüzyıl yıl sonuna kadar %50? ebediyen ortadan kalkacağı söyleniyor bu, bu pazartesi olması sebebiyle mi bu kadar iyimsersiniz? tamamını %50. mı diyorsunuz sen? Yok, yani, yani tamamı değil ha, ama %50'den daha fazla olabilir benim bildiğim %50, %50'si deniyordu bütün e, bitki, hayvan gibi canlı türlerinin bir daha geri gelmemek üzere ebedi, ebediyen ortadan kalkacağını söylüyorlardı ama bu da işi daha da kolaylaştır. Hem bir yandan çeteliğe geçirsin sonra da yanına Bitti, bitti, tükendi, tükendi diye evet. işaret koyar, atar gidersin. Böylece bilim insanlarının işleri kolaylaşır. 2,5 milyon canlı türü hesaplanabilir gayet kolay. Gayet bir şekilde, kolay. Evet. Biz bile buradan yavaş yavaş okumaya başlarız. Ona bir uygun beste de yapar. Çalar, oynarız. Evet, bu şekilde e, bitirelim bu neşeli ve şu, olağanüstü haberle senin ortaya koydun ee, bitirir ee, Robert vayetle devam edelim o zaman bitirmek üzere de insensates diye yani duyarsızlıktan şikayet eden sevgilisinin duyarsızlığından şikayet eden bir e, samba bestesi bu Brezilya'dan gelen onunla da bitirelim Robert Wyatt'ın da doğum günü 1945'te bugündü Bristol'da doğumlu bir müzisyen geliyor insensatez hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın. <Gülüyor>